Vakıa suresi Mekke'de inmiştir. 96 ayettir. Gerçeğin ta kendisi olan büyük hadise anlamına gelen El Vakıa adı ilk ayetten alınmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا وَقَعَةٍ وَاقِعَةٍ Bismillahirrahmanirrahim. O gerçek olan kıyamet gerçekleşince neler olacak neler? <Sessizlik> Zaten onun olmasını yalanlayacak hiçbir delil olamaz. O ya. O kimini alçaltır, Kimini yüceltir. İ Yer şiddetle sarsıldığı Dağlar dermadan edilip parçalandı. Uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman Sizler de üç sınıfa ayrılırsınız.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 O da fazilette öncüler ki, ne öncüler. Onlar herkesi geçerler. <gülüyor> i̇şte onlardır Allah'a en yakın olanlar. İy <gülüyor> cennetlerindedir onlar. <gülüyor> Çoğu önceki ümmetlerden <gülüyor> biraz da <daha> sonrakilerden sonrakilerden <gülüyor> mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak karşılıklı otururlar. Etraflarında, cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, <gülüyor> Ebediliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler. <gülüyor> Bu içkiden ötürü baş ağrısı çekmezler, sarhoş da olmazlar. Kafatibetim <gülüyor> mimma Bir de tercih edecekleri meyveler. <Sessizlik> Canlarının istediği kuşetleri. <Sessizlik> Ve gün görmemiş <Sessizlik>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 Asabı yemin ki ne asabı yemin ne mutludur onlar. İsidin kirazlar. <gülüyor> Dal bastı kirazlar. <gülüyor> dolgun salkımlı muzlar. <gülüyor> yayılmış gölgeler şırıl şırıl akan sular birçok meyveler içindedirler la Tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen Onlara pek değerli eşler de verdik. O eşleri yepyeni bir yaratılışla yaratıp, suret ve siretlerini son derece güzelleştirdik. Böylece onları asabı ı Yemin için bakire kızlar kocalarına aşık yaşıtlar kıldık. Birçoğu önceki ümmetlerden birçoğu da sonrakilerden ashab şimal ki, ne ashab şimal, ne bedbahttır onlar. <gülüyor> onlar kızgın ateşte ve kaynar sularda. <gülüyor> kapkara duman tabakası altındadırlar. Ne serin, ne de faydalı olan, çünkü onlar dünyadayken refah içinde şımarırlardı. O en büyük günahta, şirkte ısrar ederlerdi. derlerdi ki ölüp toprak olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı diriltilecekmişiz? <gülüyor> Gelip geçmiş atalarımız da mı? <gülüyor> De ki öncekilerde sonrakilerde <gülüyor> belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız <gülüyor> Sonra siz, ey yoldan sapanlar ve hak dini yalan sayanlar. Lâ âkilûne min şecerin <gülüyor> min zakkûm. Zakkûm ağacının meyvesinden yiyecek. Femâliğûne <gülüyor> min Karınlarınızı onunla dolduracak. Üstüne de kaynar su içeceksiniz. Feshâribûne surberhim.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 Yaratıp insan haline getiren siz misiniz yoksa biz miyiz aranızda ölümü biz takdir ettik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 Ektiğiniz tohuma baksanıza. <Sessizlik> Eğer isteseydik, onu kuru çöp haline getirirdik. Siz de şaşıp kalır, pişman olurdunuz. <Sessizlik>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 Eyleseydik onu tuzlu da yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Peki yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz? Siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çölde, yolda bulunanlar ve muhtaçlar için hem bir ders hem de istifade vesilesi kıldık. Öyleyse, Ulu Rabbinin yüce adını tenzih et. Hayır, vakit vakitinden Kur'an'a yemin ederim ki...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 Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz? <gülüyor> bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı? Haydi görelim sizi. Can boğaza geldiğinde. O vakit can çekişinin yanında bulunan sizler bakar durursunuz. O vakit can yanında bulunan sizler bakar durursunuz. ise ona sizden daha yakınız. Ama siz göremezsiniz. Haydi bakalım, eğer ahirette vereceğiniz hesap yoksa...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 Onun için rahatlık, güzel nasip ve naim cenneti var. <gülüyor> Eğer ashab <-ı> yeminden ise, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ selam sana asab yeminden denilecek. Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise el-zulüm min ziyafeti kaynar su peşinden de cehenneme atılış olacak işte hakkında hiç şüphe olmayan gerçek budur Ösen bir O halde Ulu Rabb'inin ismini tenzihiyet